Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu nesta'inuhu nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi anfusina ve seyyiati a'malina. Men yedehillah fe la men yudlin fe la hadiye lehu. Eşhedü en ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu.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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن استقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم müşerre umur muhpetsatı ha ve kıl muhpetet bidga ve kıl bidga zlala ve kıl zlala muhterem kardeşlerim selamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatu Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim biliyorsunuz geçen dersimizde isma ül husna Allah azze ve Celle'nin Güzel isimleri en güzel isimler Allah'ındır dersine bir mukaddime olarak giriş yapmış idik. Bugünden itibaren de inşallah Allah Azze ve Celle'nin yaklaşık yüzden fazla e, ismini burada alıp ezberleyip manalarını anlamaya ve hayatımıza geçirmeye çalışacağız inşallah. Çünkü geçen dersimizde söylediğimiz gibi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Allah Azze ve Celle'nin yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer. Tabi geçen derste de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin sadece isimleri bu yani 99 rakamıyla sınırlı değildir. Allah Azze ve Celle'nin çok daha fazla ismi vardır. Ama bu hadiste geldiği gibi kim o Allah, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden doksan dokuz tanesini sayarsa cennete girer. Bu da inşallah bu şeyle maneviyatla geçen dersimizde de dediğimiz gibi dersimize bugün itibariyle başlıyoruz. Ve bugün Allah Azze ve Celle izin verirse Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden Esma ve Hüsna'sından bugün inşallah beş tanesini almaya çalışacağız ve Onları fık etmeye, anlamaya, manasını ve geçtiği yerleri anlamaya çalışacağız inşallah. Bugün tahtada da gördüğünüz gibi Allah Azze ve Celle'nin beş ismini alacağız. Bir tanesi Allah, ki en şey olan, meşhur olan El Ilah, Al Rabb, Al Rahman ve Al Rahim. Bunu bugün ne yapıyoruz? Ezberliyoruz kardeşler. Allah, El Ilah, Al Rabb, Al Rahman, Al Rahim. Zaten bildiğimiz isimler ama bu şekilde bir sıraya koyarak ne yapacağız? Bugün Bismillah deyip Allah, El Ilah, El Rab, Ar Rahman ve El Rahim isimlerini almaya çalışacağız ve bunları fıkh etmeye çalışacağız inşaallahu teala. İlk dersimiz, ilk konumuz Allah ve El İlah isimleri hakkında Olacak. Çünkü birbirlerine yakın kelimeler. Bazı Allah Azze ve Celle'nin isimlerini birlikte alacağız. Mesela Ar-Rahman ve Ar-Rahim isimlerini ne yapacağız? Birlikte zikredeceğiz. Çünkü birbirlerine mana olarak yakın ve daha birçok bu şekilde birbirine zikredilen, birlikte zikredilen, e, muhtarim dediğimiz e, birlikte e, olan,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 bu üç kelimede toplanmış, içimiz isimde toplanmış. Bu üç isim de Fatiha suresinde toplanmıştır. Allah, Ar-Rab, Ar-Rahman. Kayyim Rahimahullah diyor ki, ki dediğimiz gibi bir e, önceki dersimizde kendisinden ve İbn-i Rahimoğlu'ndan birçok alıntılar yapacağız. Özellikle i̇bnül Kayyim Rahimahullah'tan. Bu sure yani Fatiha suresi,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 Okuruz. O yüzden e, bu tarife göre e, Allah Azze ve Celle'nin üç ismi de bu surede bir araya gelmiştir diyor. İbni Kayyım, e, Rahimullah ve yine isim ve sıfatları ve yüce, e, yüce isimleri, en güzel isimleri ve sıfatları da bunda e, toplanmıştır. Bunlar da nedir dediğimiz gibi Allah, ar ve Er-Rahman isimleridir. Ve diyor bu sure ilahlık, Rab'lık ve rahmet üzerine kurulmuştur diyor. اِيَّاكَ نَعْبُدُ مَبْنِيُنْ عَلَى الْإِلَاهِيَّةِ İlahlıkla alakalıdır. Yani İya نَعْبُدُ Sadece sana ibadet ederiz. Bu nedir? İlahlıktır. İya نَسْتَعِينَ Nedir? Bu bir Rabliktir. Sadece senden yardım dileriz. Ve hidayet talep etme neyle alakalı? Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatıyla alakalıdır. O yüzden...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 Ar rahman bütün Allah Azze ve Celle'nin isimleri bu üç isim etrafında dönmektedir. Allah ilahlıkla alakalıdır. İyyâken a'budu sadece sana ibadet ederiz. Rabb nedir? İyyâken esnâ sen, yalnızca senden yardım dileriz. Ve rahmet de, rahman sıfatı da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 bütün Esma'ul Husna'nın aslıdır Allah lafzı. Ve bütün Allah Azze ve Celle'nin diğer isimleri buna vasf edilir diyor. Allah diyor ki, وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ husna فَدْعُوْهُ biha". <بِهَا> en güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın en güzel isimleri vardır. Öyleyse onlarla Allah'a dua edin. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah'u la ilahe illa Lahul ismâl hüsnâ, Allah kendisinden başka ilah olmayandır, en güzel isimler orandır. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle, Hu Allahu Lladi La Ilaha illahu. O Allah ki ondan başka ilah yok, hak mağbût yok. Alimul gıybi ve şehada, görüneni de görünmeyeni de bilendir Allah. Hu al rahim O Rahmandır, Rahimdir huvallahüllezi la ilahe illa hu o Allah ki ondan başka hak mabut ilah yoktur huvelmelikul kuddusu selamul mu'min o meliktir kuddustur selamdır mu'mindir muheymindir azizdir cebbardır mütekebbirdir subhanallahi amma işrikun Allah onların ortak koştuklarından beridir münezzehtir Allah, <gülüyor> o Allah ki halik yaratandır. Bâri musavvir lehul esmâul hüsnâ en güzel isimler onundur. Yusebbihu lehû mâ fîs sınavâti vel ard. Göklerde ve yerde olan onu tesbih eder. Ve huvel azizul hakim. O azizdir, hakimdir. Ve bütün bunlar nedir? Hep Allah Azze ve Celle'nin o Allah lafzını ne yapar? Vasfeder. Onu anlatır. O yüzden e, Ar-Rahman Ar Rahim elkha el Aziz El Cear el Al Hakim Allah azze ve Cen'in isimlerindendir denir Ama nedir ee, işte Allah'ınrahman e, Rahim e, ve diğer isimler e, Allah'ın e, yani şöyle söyleyeyim Allah e, yani Rahman ve rahimin isimlerinden bir tanesi de Allah denilmez.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 Eliflam dediğimiz, lamu tarif dediğimiz takısıdır ki bundan asla ve asla ne yapmaz, düşmez. Tıpkı bir e, ondan ayrılmaz bir parça gibi olmuştur. Nasıl anlarız? Ar Rahman, Ar Rahim. Eliflam takısını koyduk. Nida ederken ya Rahman, ya Rahim deriz. Ama ya Allah lafında hiçbir zaman Eliflam düşmez kardeşlerim. Anlaşıldı mı? Ama diğer isimlerde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 Allah'ı zikreder. La havle ve la kuvvete illa billah diyen kimse yine Allah lafsını zikreder. Hasbunallahu ve ni'mel vakil. Yine Allah'ı zikreder. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Yine neyi zikreden Allah'ın lafsını zikreder. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekerken yine ne yapar? Allah azze ve cel'lin lafsını zikreder.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 Veliahum ilahı varid, la ilaha illa, O var Rahman, var Rahim. Muhakkak ki sizin ilahınız tek bir ilahdır. La ilaha illa O, ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahimdir. Ve ne diyor ki Allah azze ve celle, ve ma umere illa liyabudu ilahen varid.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 Ennemâ ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyediliyor. Fehel entum muslimûn. Artık teslim olmayacak mısınız? Müslüman olmayacak mısınız diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi e, Allah Azze ve Celle'nin bu kelimenin manasıyla alakalı i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan e, güzel bir şey geliyor, söz geliyor. İbn Celir tefsirinde rahimehullah siklediyor. Allah dul ilah Allah bütün yarattıklarının üzerine ilahlıkta ve rablikta tek sahip olandır. Yani hem ilahlığı hem de ibadeti tek hak edendir. Bunun manası demiştir. Evet. Şimdi kardeşlerim bununla alakalı yine İbn Celir rahimehullah şunları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 Taha suresi 14. ayet kelime de inni ene la illa ana salate Diyor ki Allah azze ve Celle muhakkak ki en Allah Allah benim diyor Allah azze ve Celle. La illa ana benden başka ilah yoktur buyuruyor. Fa'budni Fa öyleyse bana ibadet et diyor Allah azze ve Celle. Ve diyor ki yine وَمَا أَرْسَنَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍۜ Biz diyor senden önce bir Rasul gönderdiğimizde ne yaptık? اِلَّا نُوهَيْ اِلَيْهِ Biz ona şunu vahyettik. اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدُونَ Ondan başka ilah yoktur, benden başka ilah yoktur. اِلَّا اَنَا Ancak Allah var. فَعْبُدُونَ Öylese ona ibadet edin. Demek ki ilah edinmek demek. Yani Allah benim ilahım dediğiniz zaman...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 Yine bu da Allah Azze ve Celle'nin yüce isimlerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle bu ismi de Kur'an-ı Kerim'de tam 500 yerde zikretmiştir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Kul inne salati ve nusuki nah ve mehyaya ve memati lillahi Rabbil Alemin Benim Namazım, kurbanım, yaşantım, ölümüm yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Rab kelimesi de demek ki neymiş? Er-Rabbu Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesi. Diyor ki Allah azze ve celle, "Kul rabban kulli şey." Her şeyin Rabbi olduğu halde ben diyor Allah'tan başka Rablenmedi. Ne kadar güzel değil mi? Diyor ki Allah Azze. "Uma teşaaun illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikten sonra ne yapamaz? Siz dileyemezsiniz. Diyor ki "Selamun kavlen min rabbir rahim." Rahim olan Rablerinden onlara selam olsun. Selam vardır. Yasin suresi 54. ayeti kerimesinde. Rab kelimesinin manasına baktığımız zaman kardeşlerim bu da e, yaratmada bütün yaratananların yaratanı, sahibi e, ve yöneteni manasında onu Rab edinme olarak geliyor. Yani bütün yaratan, yaratılanı, sahibi mülkü, e, tasarrufu ve yöneteni olduğunu kabul etme bu isimle alakalıdır. Rab'la alakalıdır. Demek ki bütün o şeylerde kardeşlerim Rab kelimesiyle alakalı e, Arap dilinde birçok mana zikredilir. Tabi lugavi olaraktır bu. Onunla alakalı İbn-i Cerr tabire diyor ki Rab kelimesi Arap dilinde birçok manada da kullanılıyor. Mesela kendisine itaat edilen efendi Rab olarak söylenir Arap dilinde. Ve yine salih bir kimse... Yine Rab olarak e, isimlendirilir ve bir şeyin sahibi de ne olarak? Rab olarak zikredilir. Bunlar hep lugavi manası Arapçada kullanılan e, şeylerdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ise kendisi Seyittir ve hiçbir şey kendisine ne yapmaz? Hakimiyette hiçbir şey kendisine benzer değildir ıslah edendir, yarattıklarının kullarını, yarattıklarının işlerini ıslah eden, onlara nimetlerinden bol bol verendir Rab kelimesi ve her şeyin sahibi olan Allah Azze ve Cennedir. Ve yine e, İbnül i ethir diyor ki Rahimuhullah, e, Rab kelimesi lugatta, Malik olan, seyyid, efendi, müdebbir işleri yöneten, mürebbi, terbiye eden, mun'im, nimet veren manalarına gelmektedir. Ve Allah sadece Allah Azze ve Celle'ye izafe olarak kullanılır. Başkasına değil, yani başkasına Rabbü felkede falanın Rabbi veya finanın Rabbi gibi kullanılır. Ama Allah Azze ve Celle hakkında böyle bu şekilde e, değildir ve yine tek başına kullanıldığı zaman diğer Allah Azze ve Celle'nin isim ve sefatlarını içermektedir. E, onunla alakalı İbn-i Kayyim Rahimullah diyor ki Rab Azze ve Celle e, kadirdir, halıktır, yaratandır, e, şekil verendir, haydır, kayyumdur, dirilte, e, hay olandır, diril, diren, e, diri olandır, alimdir, bilendir, semirdir. İşitendir, basir, görendir, el-muhsilin mun'imul cevâd, ihsan edendir, nimet verendir, verendir, mani olandır, zarar verendir, fayda verendir, el-mukaddimu ve el öncedir, sonradır, el-lezi yudillu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u. Bu al Dilediğine hidayet eden, dilediğini ise sapıtandır. Eğer onundur, يُسْعِدُ مَنْ يَشَاءُ وَيَشْقِي مَنْ يَشَاءُ Dilediğine sa'id, dilediğini de şakîkılandır. يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُظِلُّ مَنْ Dilediğine izzet verendir, dilediğine zillet verendir. Allah Azze ve Celle ve bütün bu ne, nedir? Rablıkla alakalı e, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinde bu, bu hepsi buna e, dönmektedir. Şimdi kardeşlerim Rab kelimesi terbiye etmekle de alakalı e, bir mana içermektedir ki Allah Azze ve Celle'nin terbiyesi ve rububiyeti, rububiyeti iki e, çeşittir. Bunları da söyleyelim. Birincisi genel bir e, raplıktır Rablı, ki bu her yaratılanla alakalıdır. Yani iyisi, kötüsü, mümini, kafiri, ondan sonra hidayete ermişi, ermemişi, bütün nedir? Bununla alakalıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle yaratması, rızık vermesi, yönetmesi, nimet vermesi, vermesi, engellemesi, bir şeyi yükseltmesi, alçaltması, yaşatması, diritmesi, birini dost edinmesi veya düşman edilmesi veya e, işte sıkıntıları gidermesi e, gibi daha birçok şey nedir? Rab kelimesiyle, ismiyle alakalıdır ve bu rab kelimesi nedir? Geneldir. Hepsini içine kapsamaktadır. O yüzden diyor ki Allah azze ve celle yes'aluhu men fi's semawati ve'l Göklerde ve yerde olan her şey neden Allah'tan ister? Kulle yevmin huwa fi'şan her gün onun bir işi vardır. Yani kimini izzetli kılar, kimini izzetsiz kılar. Bu da nedir? Rab alakalıdır ki bu genel bir ifadedir. Özel ifadeye baktığımız zaman bu Allah Azze ve Celle'nin dostlarıyla alakalı bir şeydir. Onları dost edinmiş, onları İmana ve sadece ve sadece kendisine ibadet etmeye muvaffak kılmıştır Allah Azze ve Celle Rab olarak. Onları yedirmiş, içirmiş ve onları kendisine yaklaştırmış. Zulümattan, karanlıklardan nura çıkarmış. Kolayı onlar için, e, zoru onlar için kolay kılmış ve her türlü hayrı onlara kolaylaştırmış. Hani bir hadiste وَمَنْ يُرَدِ اللّٰهُ بِهِنْ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي din Allah kimin hayrını dilerse onda dinde anlayışlı kılar dediği gibi ve onları her türlü şerden de korumuştur. Bu Rab'lık nedir? Terbiye sadece ve sadece müminlerle alakalıdır. Ama genel Rab'lık dediğimiz zaman bu herkesi bütün mahlukatı içerir. Ama Allah müminlere karşı Rab'lık terbiye dediğimiz zaman... Bu sadece müminlerle alakalı şeylerdendir ki o yüzden bu bütün dualarda nedir? Rab kelimesi daima kullanılmıştır kardeşlerim. Yine kardeşlerim Allah insanın imanında, bir kulun imanında Allah'ı Rab olarak kabul etmesi nedir? ibadetle ihlasla alakalı bir durumdur ki Allah diyor ki Azze ve Celle bu ene rabbukum Ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin diyor Allah Azze ve Celle. Yine diyor ki ya eyuhannasu budu rabbakum. Ey iman ed, ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Ve demek ki kardeşlerim e, Rablığın Allah Azze ve Celle'nin alemlerin Rabbi olması, insanları başıboş bırakmaması manasına da gelmektedir. Yani onları başıboş yaratmamış, bilakis belli bir gaye için yaratmış, o da sadece ve sadece kendisine ibadet etmesi ve ona şirk koşmaması içindir. Demek ki Said olan nedir dünyada? Allah'a itaat eden mi? ona ibadet edendir. Şaki olan ise Allah'a isyan eden ve kendi arzu ve hevesine Uyan kimsedir. Her kim Allah Azze ve Celle'nin Rablığına iman ederse, rububiyetine iman ederse ve ne yaparsa? Allah'tan Rab olarak razı olursa ve bütün Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirir ve yasakladıklarından da gücü yettiği kadar kaçarsa işte nedir? Bu Rab olarak Allah'tan razı oldum kelimesini tahkik eden, gerçekleştiren kimseler arasındadır. Çünkü bir hadiste diyor ki Allah Azze ve Celle muhakkak ki imanın tadını tatmıştır. Kim? Men radıyabillahi rabben. Kim? Allah'ı rab ve bil dinen, İslam'ı din ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen. Ve Muhammed'i rasul olarak kabul eden, razı olan kimse ne yapmıştır? İmanın tadını tatmıştır. Eğer biz Allah Azze ve Celle Rab olarak kabul ediyor ve iman ediyorsak onun gereğince ne yapmamız? Allah'a ibadeti yerine getirmemiz ve onun emir ve yasaklarını ne yapmamız? Yerine getirmemiz, emirlerini yerine getirip yasaklarından da kaçınmamız e, gerekmektedir. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'yi yaratmada hükümde Allah'ın dediğinin, dilediğinin olup dilemediğinin olması nedir, olmaması dilediğinin, dilemediğinin olmaması hep bu Allah Azze ve Celle'nin Rabb Tebareke ve Taala'nın tekliliyle alakalıdır. Çünkü ayette de dediği gibi iya kenabudu ve iya İşte bunun gerçekleşmesi nedir? Tamamen Rab'la alakalıdır. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım e, dileriz. Şimdi kardeşlerim bir insanın e, tevhidi, rububiyet tevhidi gerçekleştiği zaman ancak uluhiyet tevhidi gerçekleşir. Yani bir kimse Allah'ı Rab kabul etmeden ne yapamaz? İlah kabul edemez. Demek ki kardeşlerim onu kabul ettiği zaman ancak ne yapar? Bir üst seviye olan tevhidül ilahiye yani Allah'ı ilah olarak kabul etme mertebesine e, gerçekleşir. Çünkü kardeşlerim ayeti kelimede e, Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklerle alakalı diyor ki: "Vale in el tohum, men halakum le yaqûlunallah." Desen ki, sorsan ki, sizi kim, onları kim yarattı? Ne diyecekler? Allah diyecekler. Demek ki onlar Allah Azze ve Celle Rab olarak kabul ediyorlar. Ama fena yufkun öyleyse neden Allah'a ibadetten alıkonuluyorsunuz <gülüyor> yani onu ilah kabul etmeyi etmekten sizi alıkoyan ne yine diyor ki kul limenil ardı ve men fiha in kuntum biliyorsanız söyleyin göklerde yeryüzünde ve onda olanları kimindir ne diyecekler se yekulunellah Allah'ın diyecekler kul efela tezekerun Akletmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Allah Azze ve Celle. Eğer siz Allah'ı Rab olarak kabul ediyorsanız yani her şeyin sahibi, gökyüzünün sahibi, yeryüzünün sahibi, yaratıcısı, Rabbi meliki olduğuna kabul ediyorsanız öyleyse neden ona ibadet etmiyorsunuz? Demek ki kardeşlerim sadece Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak kabul etme nedir? Yeterli değil. Onun ilah olarak da ne yapılması, e, kabul edilmesi e, gerekmektedir. Bu da şirkin, fesadının, bozukluğunun en büyük delillerinden bir tanesi. Eğer siz onu ikrar ediyorsanız Allah Azze ve Celle'nin halik, razık, müdebbir, e, muhiyy vel mümit, yaratan, rızık veren, e, öldüren, yaşatan, olduğunu kabul ediyorsanız bunu nedir? Hayatınıza gerçekleştirmeniz, onu ilah olarak da kabul etmeniz gerekmektedir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin El-Rab ismiyle alakalı şeyler. Demek ki bu şu ana kadar ne gördük? Allah el ilah El-Rab kelimeleri. Dördüncü ve beşinci kelimelerimiz, isimlerimiz Allah Azze ve Celle'nin Er-Rahman ve Er-Rahim isimleriyle alakalı Yine bu iki isim Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de en çok zikrettiği iki isimden bir tanesidir ki Allah Azze ve Celle ar-Rahmanu alel arş istiva. Allah Arş'a, Rahman arşa istiva etmiştir Taha 5'te ve yine Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ Furkan 59'da sonra arşa istiva etti Ar-Rahman اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَمَسْكَ min مِنَ Meryem suresi 45. ayet-i kerimede ben size diyor Rahman'dan bir azabın gelmesinden korkuyorum. Evet yine Ar-Rahman, Allemel Kur'an, Rahman suresi 1 ve 2. ayet-i kerimede geldiği gibi. Kardeşlerim, Rahim, Er-Rahim ismi Allah Azze ve Celle'nin birçok yerde bir öncekine bağımlı yani bir öncekini açıklayacak bir şekilde geliyor. bil muminine rahime Allah Azze ve Celle müminlere karşı nedir? Merhamettedir, Rahim'dir ismini kullanıyor Ahzab suresi Kur'an e, 43'te. Ve birçok yerde de Allah Azze ve Celle Rahman, e, Rahim kelimesini hep Ar-Rahman ismiyle e, birlikte zikrediyor. Fatiha suresinde Besmele'de olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim olduğu gibi. Ve yine başka isimlerle de kullanıyor Allah Azze ve Celle. Mesela yine El Azizur Rahim, El Rahim, El Rahim, El Ar Rahim isimlerinde olduğu gibi birçok yerde de Allah Azze ve Celle'nin El ismini başka isimlerle de birlikte zikrediyor. Ama en çok zikredildiği yerlerden bir tanesi El Rahman ve El Rahim kelimesinin birlikte zikredilmesi. Onların da malarını zikredeceğiz inşaAllah'dur. Evet kardeşlerim bu iki şeyle yani Besmele'de olması bile nedir yeterlidir. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim nedir? Kur'an'ın açılış e, sözleridir ki bu ikisinde bile Allah Azze ve Celle Errahman ve Errahim isimlerini zikrediyor. Subhanahu ve Teala. Evet yine. Rivayette geldiği gibi Allah Azze ve Celle'nin Nebisi Süleyman Aleyhisselam kitabını bunlarla açmıştır. Ve Cibril Aleyhisselam her defasında Allah Azze ve Celle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme e, geldiğinde her sureyi bununla açmış yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek inmiştir. Evet bu isim birçok yerde dediğimiz gibi birlikte e, zikrediliyor. E, bu da Allah Azze ve Celle'nin Rahman e, ismi. Rahmet sıfatının bir e, ispatıdır. E, yani ar-Rahma nedir? Rahmet sıfatının e, ismidir. Ar-Rahim de rahim li kullarına karşı merhametli olan demektir. Ve kâne bil mü'minîne rahime Mü'min kullarına karşı nedir? Rahim yani merhametli olandır. E, demek ki kardeşlerim e, rahim kelimesini kullanırken Allah Azze ve Celle sadece müminler için kullanıyor. Ama rahman kelimesini, rahmet kelimesini mümin kulları için kullanmıyor. Yani burada nedir? Bir fark vardır kardeşlerim. Rahman ve rahimle e, alakalı. Evet. Şimdi manalarıyla alakalı, e, rahmetle alakalı, yani rahmet sahibidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin e, rahmeti ne yapmıştır? Gadabını geçmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu da ne olmuştur? Kullarına yansımıştır Allah Azze ve Celle'nin rahmet e, sıfatı. Ve gökleri ve yeri bunu doldurmuştur. Hatta öyle ki kalpli ruh, e, müminlerin kullarının kalplerini dahi ne yapmıştır? Bununla doldurmuştur ki Allah Azze ve Celle bu rahmet sıfatıyla bütün hayvanların, insanların e, yani hayvanların dahi kalbine ne vermiştir? Bu rahmetten, merhametten e, vermiştir. Yine kardeşlerim e, kıyamet günüyle alakalı Allah Azze ve Celle rahmetiyle alakalı ihsanıyla alakalı sadece ve sadece kimlere merhamet edecek? Müminlere merhamet edecektir. Bu da ayrı bir özelliktir ki onlara ikramda bulunacak, onları bağışlayacak ve bu hiçbir mümin kulağı ne yapmıyor? Yani sadece ve sadece müminlere verilecektir. Bir hadiste diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin yüz tane rahmeti vardır diyor. Onlardan sadece bir tanesini yeryüzüne indirmiştir ki sadece bir tanesini bununla cinler, insanlar ve hayvanlar ne yaparlar? Birbirleri arasında şefkat gösterir ve merhamet ederler. Ve ne yapar? Bir vahşi bir hayvan bu rahmetle kendi yavrusuna merhamet eder, şefkat gösterir. Ve Allah Azze ve Celle diğer kalan 99 tane rahmetini, merhametini ne yapmıştır? Kıyamet günü günü. Kullarına saklamıştır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu öyle bir rahmettir ki kardeşlerim hiçbir dil bunu ne yapamaz, tasavvur edemez, söyleyemez. Rahmeti çünkü mümin kullarını kaplamıştır dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin o rahmeti vesiat kulle şeyin. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Evet bu da önemli bir e, isimlerden bir tanesi. Demek ki kardeşlerim bir kulun ne zamanki taati artar ve Allah Azze ve Celle'ye e, kulluğu devam eder, artarsa işte bu rahmetten, bu merhametten e, nasiplenmesi o derece ne yapar? Artacaktır. Diyor ki Allah Azze ve Celle, "Hada kitabu, hada kitabun, enzelnahu mubarekun. Bu size indirdiğimiz kitap mübarek bir kitaptır. Fettibe'uhu, ona tabi olun, vatta'u ondan koku korkun, korkun. le Turhamun olunur ki merhamet olunursınız" diyor Allah Azze ve Celle. Ve aqimü salatte ve atu zeka, namaz kıllan, zekat verin ve ati ür resule, resule itaat edin ki. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki merhamet olunursunuz. Demek ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin kullarına merhamet edebilmesi için nedir? Belli şartların da gerçekleşmesi gerekiyor. Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin. Eğer böyle yaparsanız, umulur ki Allah size merhamet eder. Ve nedir ki? inne رَحْمَتَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ Muhakkak ki Allah'ın rahmeti kimlere yakın? Muhsinin iyilik sahibi kimlere yaka, kimselere yakındır diyor Allah Azze ve Celle. Ve bu manada birçok da rivayet vardır. Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Ömer Ümrül Khattab radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşta birçok diyor esirle geldi diyor. Ve o esirlerden bir tane kadın vardı diyor. Ve bu kadın. Kendi çocuğunu arıyordu diyor. Emzikli bir kadındı ve nerede bir çocuk olsun hemen onu alıyor. Kendi çocuğu gibi bağrına basır ve onu emziriyordu. Sonunda kendi çocuğunu buldu ve hemen bağrına basıp onu emzirmeye başladı diyor. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çocuğu şey bu anneyi görüyor musunuz diyor. Bu çocuğu kendi çocuğunu bağrına basan ve emzilen Siz diyoruz hiç diyor o diyor çocuğunu ateşe atar mı? Dedik ki mümkün değil yani mümkün olduğu kadar ne yapar? Onu diyor ateşten uzaklaştırır, onu ateşten korur. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor kullarına bu kadının o çocuğuna merhametinden çok daha merhametlidir. Evet bu da müminler için güzel bir müjdedir kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle kuluna o anneden daha da nedir merhametlidir ki asla ve asla bir insanın merhametiyle ne yapılamaz? kıyaslanamaz. Yarın kıyamet günü size denilse ki sizi kendi anneniz ve babanız mı hesaba çeksin yoksa Allah mı hesaba çeksin ne dememiz gerekir Allah hesaba çeksin. Çünkü bu rivayette geldiği gibi Allah kuluna kendi anne ve babasından daha merhametlidir. Ki daha önceki rivayetlerde annenin kendi çocuğuna olan merhametinin hakkının daha fazla yani babadan üç kat daha fazla buna rağmen Allah annesinden bile kendi annesinden bile kuluna daha da merhametli olduğunu söylüyor. Demek ki kardeşlerim bu Allah Azze ve Celle'nin rahmeti iki çeşittir. Birincisi genel rahmettir ki bu da ilmiyle alakalıdır. Rabb wa bana şeyin rahmeten ve ilmen. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilminin ulaştığı her yerde neyi vardır? İç muhak muhakkak ki rahmeti e, vardır. Bu da nedir? E, bütün mahlukatı, yaratılmışları kapsayan bir rahmettir. Yani kafiri olsun başka ne olursa olsun e, nedir? E, onunla alakalı rahmettir ki işte yedirmesi, içirmesi, giydirmesi, işte ona ev temin etmesi gibi nedir? Bütün şey Allah azze ve celle'nin rahmeti ile alakalı bu genel bir rahmettir ve bütün mahlukatı kapsamıştır. Bir de özel bir rahmet vardır ki bu da sadece ve sadece mümin kullarına aittir. Özeldir ki bu da imani bir rahmettir dinidir, dünyevidir, uhrevidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin sizi imana muvaffak kılması, hayrı sizin için kolaylaştırması, kalbi imanı hidayeti sizin kalbinizde yerleştirmesi, sabit kılması, sizin ayağınızı Allah Azze ve Celle'nin sizin ayağınızı İslam'da imanda sabit kılması hep Sadece ve sadece mümin kullarına rahmetiyle alakalıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle o salih kullarının arasına girdirsin kardeşlerim. Mümin kullarına yazdığı rahmetiyle bize iyilik ve ihsanda bulunsun. Çünkü Rabbim cömert ve kerimdir. O merhametlilerin en merhametlisidir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Rahmet sıfatıyla merhamet ettiği kullarından. Eylesin. E, bu dersimiz bu kadar. Bu derslik inşallah kardeşlerim e, bu beş ismi inşallah ezberleyelim. Allah, El İlah, ar rab Ar-Rahman ve Ar-Rahim. Ne kadar Allah Azze ve Celle'yi bilirsek ona yakınlığımız daha fazla artacaktır. Ona dua ederken iştiyakımız, aşkımız, sevkimiz daha fazla artacak. O isimlerin manasını bildiğimiz zaman daha fazla artacak. Allah kafirleri de merhamet eder. Ama o merhamet sadece nedir? Dünyevi bir merhamettir. Yani onları da yedirir, içirir, giydirir, ev verir, bak verir. Ama asıl müminlere verilmesi gereken hem dünyada... Hem de ahirette merhamet eder ki asıl merhamet özel olan nedir? Budur. Allah bu merhametiyle hepimize merhamet eylesin. Öğrendiklerimizi güzel bir şekilde öğrenmemizi ve hayatı geçirmemizi hepimize nasip eylesin. Hakka hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin.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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب ليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين